Ve salatu Muhammedin ve Ya Allahu ya muin, ya ya kerim, ya gaffar, ya rahim, ya yoktur. Herkes bu dört soruya cevap verecek. Şu an kendimizi mizan başında, terazi başında, Allah'ın huzurunda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 Allah, peygamber, din, iman, mukaddesat uğrunda mı geçti, yoksa hevayı heves, nefsi emmare, şehvet uğrunda mı geçti, hesap ver. 2- Ambede ve an ma fîmâ efnâhum, etinden, kemiğinden, bedeninden soracaklar, bedenin nerede eskidin? Hesap ellerin, ayakların nasır tuttu, vücudunu yıprattın, eskittin, bu beden nerede eskidi, hesap ver. وَاَنْ عِلْمِهِ مَا ذَا عَمِلَ İlimden soracaklar, hocaysan okudun, cemaatsan dinledin, dinlediklerini ne yaptın peki?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 Ah hakikaten ya o rüya neymiş ya vesaire demek ki demin ben rüyadaymışım şimdi ise uyandım ve daha gerçek vakitli dünyaya geldim işte işte işte şu an biz anamızın karnında bir bebek gibiyiz biz dünya hayatında rüyada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 o kadar daha gerçek vaki ki demek istiyorum ki ahiret var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya o. Ey iman şerefiyle müşerref olan kullarım, itte Allah'tan korkun. Oldan zor nefsüm maqaddemetligade. Herkes yarın için ne hazırlıyor ona baksın diyor Cenab-ı Hak celle celalu yıl dolduğu zaman gelir gider Hı -hı. dosyaları inceleniyor inceleniyor defterler inceleniyor kar mı ettik zarar mı ettik Dünyanın bir bilançosu var. Ahiretin de bir bilançosu var. Herkes yaptığına baksın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Vette <Sessizlik> Allah'tan korkun. Haramlara, helallara dikkat edin. İnnallâhe khabirun bimâ te'amelûn. Yaptığınız her şeyden ben haberdarım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Allahu Teala Allahu Teala vermiş olduğu, yüklemiş olduğu görevleri bir hakkın yerine getirmeye, bizleri muallak Afkaylisin. Yavuz Sultan Selimânın babası Sultan Bayazıdi Velî vefat etmeden önce böyle bir efendim torbası vardı. Ağızda, ağzı büzgülü bir best torbası vardı.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 Cenab-ı Hak noktada hepimizi sabit kadem eylesin. Sultan Murat Huda Kosova Harbi'ni yapmadan önce çok fena bir rüzgar vardı. Neticede ellerini kaldırıp toz duman içerisinde Cenab-ı Celle Celaluhu'dan şehitlik istedi. Savaşıyor. Osmanlı ordusu savaşı kazandı. Fakat Sırp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 heft asmanı yar resulullah duyunca makdemi teşrifin sulb pakinden adam değişti habbeye bağ cenan yar resulullah ey Osman yetim torunları eksiz çocukları ne diyor dede kubara payen almam cihana <Zihazır> ya resulallah ya resulallah dünyayı bana verseler senin ayağının tozuna değişmem ben. Değişmem muhine heftasmanı ya Resulallah yedi kat gökyüzünü ve semayı bana verseler senin saçının terine ve kılına değişmem ya Resulallah duyunca Demitten şerefin sulbi pakinden Adem. Adem Aleyhisselam cennetteyken cennette bir lava gördü. Lava'nın <gülüyor> üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Adem babamız Cenab-ı Hakk'a dedi ki Ya Rabbi habil la ilahe illallah anlıyorum anlıyor, Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam. Sen Allah'sın. Bu Muhammed kim? Muhammed senin elçin yazıyor burada. Bu Muhammed kim? Cenab-ı Hak buyurdu ki o senin zürriyetinden ve nesinden gelecek olan en son peygamber. Peygamberlerin tacı ve seyidi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi de diyor ki duyunca Kıdem-i Teşrifin Solb-i Fakinden Adem Değişti Habbeye Bağı Cinan'ı Ya Resulallah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 Ümmeti Muhammed olan ifrada, ey keremlerkanı merhamet buyur. <gülüyor> Zırla İlyası gönderim da ey keremlerkanı merhamet buyur. <gülüyor> ha, şimdi ben sizinle savaşa giderim ben.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 Hürmeti Muhammed oldu perişan, eşrafı mahvoldu kalmadı işan Ey vahidi mutlak sensin kerem şan, ey keremler kanı merhamet buyur. Halik-i Alem Eman uleman. Senden özge yoktur bize bir güman yarab bize göster bir dar uleman. Ey keremler kanı merhamet buyur <Gülüyor> Muhammed hormeti reddetme bizi Gâr rahmetten seddetme bizi. Ağyar zümresinden addetme bizi. Ey keremler kanı merhamet buyur. Amin. Habibindir senin ahmet Muhtar. Habibindir senin Ahmed Muhtar server-i enbiya zatında dildar sen bizi aff aman ya Gaffar ey keremler kanı merhamet buyur Bir hürmeti yarab nuru peygamber enbiya İnkarin güzel, siddiki Ekber en keremler kanı merhamet buyur. <gülüyor> Embi ya evli ya, urmeti ya Rab, etki ya esvi ya, urmeti ya Rab, şeref ya Buyu Bir hakkı ya Rabbim zatı ı izzetin esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin Bir hakkı ya Rabbim şanı kudretin en keremler kanı merhamet buyur. Bir ank ya Rabbim zat-ı izzetin asrar ya Rabbim ilmikmetin bir hakkı ya Rabbim, şanı kudretin ey keremler kanı merhamet buyur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 Dilildir, sevkatı rahmetin elde delildir. Ey keremler kane merhamet buyur. Cemaat Cuma cemaat bugün yarab abdi zelildir, muhtaç merhamet. Güzel ildir, sabkati rahmetin, elde delildir. Ey keremler kane, merhamet buyur. Ey keremler kânı, merhamet buyur. Ey keremler kanı merhamet buyur. Allahım. Allah'ım bu kullarını sen yarattın Allah'ım. Ta nerelerden kalktlar buraya geldiler Allah'ım. Otobüsle geldi, taksiyle geldi ama Allah'ın bunların var ya öyle bir sevdası vardır ki otobüsleri de olmasaydı, taksileri de olmasaydı, bunlar yürüye yürüye de buraya gelirdi ya Rabbi bunlar buraya sürüne sürüne de gelirdi ya Rabbi, bunlar asına çeken kulların ya Rabbi bunlar sevgilerinin bedellerini ödeyenler ya Rabbi, ya Rabbi gördün değil mi nasıl amin diyorlar senin kapında nasıl yalvarıyorlar görüyorsun değil mi Allah'ım, gör Allah'ım gör Allah'ım, ya Rabbi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 Demedi değil mi Allah'ım? Demedi değil mi Allah'ım? Demedi değil mi Allah'ım? Allah'ım bunları hesaba katma olursun Allah'ım? Bizi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbel Alemin. Ramazan telli duvaklı bir gelin gibi geldi. Gidiyor ya Rabbi. Ramazan bizde şikayetçi olmayacak değil mi Allah? <gülüyor> bizden şikayetçi olmayacak değil Allah'ım? Kur'an bizden şikayetçi olmayacak değil Allah'ım? Allah'ım, Allah'ım, konuştuklarımızla bizlere muamele yapma Allah'ım. Biz dua etmeyi dahi beceremiyoruz Allah'ım. Ama yarabbi, ama yarabbi, yaşlarımızın anlamıyla bizlere muamele eyle Allah'ım. Rüyada,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 Ya Rabbi Bizi senden Bizi Muhammedinden Bizi Kur'an'dan Yetimde öksüz bırakma Bizim senden başka Merciyimiz ve mercimiz yoktur Ya Rabbi Şu karanlık dünyada Şu her türlü füskü fujurun.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 Biz gariplere merhamet eyle ya Rabbi'm. Garibi bir kesim yoktur en enişim Allah'dan gayri. Benahım destgirim kalmadı Allah'dan gayri. Ha! Kırım Ramiz Paşa söylüyor. Adam kimseden dostluk görmüyor, kimseden vefa görmüyor. Çekilmişken ara bunu söylüyor, dedeciğim benim, ne güzel söylüyorsun.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 bir iki rekat namazı. Ondan sonra elektriği bile yakma. Yak bir mum icabında. Orada yanda başka kimse yok. Bir tek Allah, bir o bir de Bir o bir desen. Namazını bitir. Ondan sonra kaldır ellerini. Cenab-ı Celle Celaleye yalvar. Garibim bir kesim yoktur en iyisim ahdan gayri penahım destekirim kalmadı Allah'tan gayri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 Sen söyle, mevlat dinlesin. Mevlat söylesin, sen dinle. Sen söyle, o söylesin. O söylesin, sen dinle. Sen ona, o sana. Sen ona, o sana. Kaybol git, tamam. Ne halin varsa gör orada. Ne ihtiyacın varsa anlat Cenab-ı celle, celle Ama arada beni de unutma. El Fatiha.